Allah cenneteki bir günü dünyadayken kullarına tattırıyor. Bir numunesi, bir gölgesi gibi yani. Cennetten bir günün gölgesi gibi. Bayramda sevinç yaşıyoruz. Bunun sebebi, Ramazan bayramında bir ay boyunca Allah'a aldolmaya olmaya, kul olmaya çalışıyoruz. Bir ayın sonunda, o kulluğumuzdan dolayı yaşadığımız sevinç demektir. Kurban bayramının sevinci ayrıdır. Ramazan bayramının sevinci ayrıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıydı. Geldi gitti. Ama mutlaka, bize birçok şeyi kazandırmış oldu, kazandırmış olmalıdır. Eğer kazandırmadıysa, bizim hesap yapmamız lazım. Ahirette gittiğimizde de aynı şey geçerlidir. Kazandırmışsa, bayramda seviniriz. Dünya hayatını yaşarken de, ahirette gittiğimizde, ya bizim için bayram olur, Cennet olur, dünya hayatımız ya da bizim için ateş olur, azap olur, cehennem olur, Allah'ın gazabı olur. Bir de bunun provasını yapmış oluyoruz. Yoksa böyle kuru kuruya bir sevinç değildir. Allah ile sevinmek, Allah için yaptıklarımızdan dolayı sevinmek. Evet, Ramazan ayı boyunca hep beraber... Nefsimize hakim olmaya çalıştık. Nefsimizin azılarını, isteklerini kontrol altına almaya çalıştık. Yememeye, içmemeye, yanlışa bakmamaya, yanlışı konuşmamaya, yanlışı dinlememeye, yanlışı düşünmemeye çalıştık. Neden? Ramazan ayıdır diye, oruçtur diye Rabbimiz Ramazan ayı boyunca yeme, içme, oruç tut diye emrettiğinden dolayı Bu durumda ne zaman bir yanlış yapmak istesek, şeytan nefsimiz bize yanlış yaptırmak istese ne derdik? Bu oruç ayıdır, Ramazan ayıdır, Beni bunu yapmamam lazım, bu doğru değildir deyip Rabbim beni görüyor, Rabbimin huzurundayım deyip kendimizi ondan alıkoymaya çalıştık. Yani nefsimizi kontrol altına, nefsimize hükmetmeye çalıştık inşallah. Bununla beraber her anda Allah'ın huzurunda olmaya çalıştık. Daha doğrusu Ramazan ayı oruç bize bunu yaptırdı. Elimizde olmadan Rabbim beni görüyor, Ramazan ayıdır. Beni bunu yapmamam lazım. Bu yanlıştır dediğimizde Allah'ın huzurunda da durduk. Bir ay boyunca hep beraber Allah'ın kelamını, ayetlerini anlamaya çalıştık, dinlemeye çalıştık. Rabbimizi tanımaya çalıştık, kendimizi tanımaya çalıştık, hayatı anlamaya çalıştık. Nasıl hazreti insan olmamız gerektiğini öğrenmeye, anlamaya çalıştık hep beraber. Yani Ramazan bize hayatın gayesini öğretmiş oldu. Ramazan bir aydır, bu bir zaman dilimidir. Zaman mutlaka gelir ve geçer. Ramazan geldi ve geçti. Bugün bayram. Ama Ramazan'ın bize getirdiklerini eğer alıp kabul ettiysek bundan sonraki hayatımız Ramazan olmuş olur. Ramazanın bize kazandırdıklarını biraz önce anlatmaya çalıştım. Bizi Allah'ın huzurunda durdurdu. <gülüyor> Nefsimize hakim olmayı öğretti. Kendimize hakim olmayı öğretti. Bu bunu talim ettirdi daha doğrusu. Sadece öğretmedi, talim ettirdi. Ramazanla beraber Allah'ın huzurunda durmayı kendimizi kontrol etmeyi, nefsimize hükmetmeyi öğrendik inşallah. Her anda Allah'ın huzurunda durup onun hesabını yapmayı bize öğretmiştir inşallah. Bunların kazıcı olması gerekir. Bu Allah'a kul olmanın, avd olmanın gerekidir. Hayatı öğrendik. Hayat Sırat deyince, Sırat köprüsü deyince, Sırat'ın burada olduğunu öğrendik inşallah. Burada Sırat'ımız bizim hayatımızdır. Fatiha'yı okurken, اِهْدِينَ سِرَاتَ müstakim, Beni Sırat-ı Müstakime dosdoğru yola, sana gelen yola, cennete varan yola beni hidayet et diyoruz. Kiminle hidayetçi ile beraber, اِهْدِينَ Hidayetçi ile beraber diyoruz. Hangi yol? O yol ki kendisine nimet verdiğin kulların yolu. Nebilerin yolu, sıddıkların yolu, şehitlerin yolu, salihlerin yolu. Allah'ın nimet verdiği kullar bunlardır dedi Allah. Bizi o yola hidayet et diyoruz. Dolayısıyla sırat buradadır. Buradaki hayatımız nasılsa sıratımız öyledir. Sırat cehennemin içinden geçiyor. Eğer cehennemlik amellerimiz varsa orada cehennemin içinde bizi karşılar. Yani buradaki hayatı nasıl yaşarsak bizim için sıra, sırat köprüsü öyledir. Bulacağımız yol o yoldur yani. Aynı şekilde hayatın baştan sona cihad olduğunu öğrendik. cehdetmek, çaba gayret sarf etmek olduğunu öğrendik bir anımızın bile boş geçmemesi gerektiğini öğrendik. Hiçbir şey yoksa evet, Rabbimizi zikredebiliriz, Allah diyebiliriz. Her anda Allah'ın hesabını yapıp, Allah'ın bizi tabi tuttuğu her imkanı evet, değerlendirmeye çalıştık. Bunu değerlendirmeyi öğrendik inşallah. Bunu unutmayacağız inşallah. Hayatın baştan sona bir cihad olduğunu, çaba gayret olduğunu ebedi hayatı kazanmak için, hazreti insan olmak için, Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmak için çaba gayret sarf etmemiz gerektiğini öğrendik. Cihadın bu olduğunu öğrendik. Bununla beraber kıblemizi öğrendik. Gönlümüz nereye diyorsa nereye dönüyorsa Orası bizim kıblemizdir. Bir zahiri olarak kıble vardır. Zahiri olarak kıble Kabe'dir. Manevi olarak kıblemiz Allah'tır. Ruhun kıblesi, gönlün kıblesi Allah'tır. Her anda Allah'ın huzurunda durmak da bu demektir zaten. Kıblenin Allah olması, gönül kıblemizin Allah olması. Her anda onun rızasını gözetmemizdir. Eğer hayatımızın gayesi başka bir şeyse, dünya ise, mevki ise, malsa, paraysa veya başka bir şeyse, her ne olursa olsun hayatımızın gayesi neyse, koblemiz de odur. Dolayısıyla taptığımız da odur. En sevdiğimiz neyse, en sevgili bizim için neyse, ilahımız, mabudumuz odur. Mabudumuzun Allah olduğunu öğrendik inşallah kıblemizin, gönül kıblemizin Allah olduğunu öğrendik bunu yapmaya çalıştık hep beraber inşallah bundan sonra da kıblemiz bozulmaz inşallah, değişmez inşallah Allah ayet-i kerimede buyuruyordu nerede olursanız olun yüzünüzü mescidi haram tarafına çevirin bu zahiri kıbleydi namaz kılarken, ibadeti yaparken manevi kıble için ne dedi? Ne yana dönersen dön, Allah'ın vecihi oradadır. Ona yön yok. Hangi tarafa gidersen git, Rabbinin vecihi oradadır. Senin günül kıblen Rabbin, Rabbin olmalıdır. Onu unutmaman lazım. Her anda Allah ile muhatap olduğunu, onun vecihiyle, cemaliyle, zatıyla karşı karşıya olduğunu unutma dedik. Bununla beraber o sana şah damarından daha yakındır. Yani sana senden daha yakındır. Allah insani çevre kuşatmıştır buyurdu. Allah yakında bunu anlatıyor. Allah böyle anlattıysa bu durumda bizim bunu mutlaka tatmamız gerekiyor. Sadece bunu bilmek yetmiyor. Bir de insanın tek düşmanının şeytan olduğunu öğrendik. Eğer Allah ısrarla sizin düşmanınız şeytandır dediyse, şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dediyse ona tabi olmayın, onun adımlarına uymayın, şeytana abdol olmayın dediyse o sizin apaçık düşmanınızdır. Sizi karanlıklardan, sizin nurdan karanlıklara davet eder, sizi cehenneme davet eder, sizi kötülüğe, fehşaya davet eder dedi. Eğer biri dostunu düşmanını birbirinden ayırmadıysa, ayıramadıysa ona akıl sahibi denmez. Aklını kullanıyor denmez. Aklını kullanmıyor. Ya da kullandığı aklı ona onu ikna etmemiş. Bir işe yaramamış. Eğer biri şeytanın peşine düşmüşse, düşmanının peşine düşmüştür. Hiç bundan daha ahmak kimse var mıdır? Bundan daha akılsız kimse var mıdır? Hem de düşmanı onu cehenneme götürüyor. Allah'ın gazabına götürüyor. Aslında hem dünyasını hem ahiretini cehenneme çeviriyor. Çevirecek. Allah sizin dostunuz Allah'tır dedi. Resulüdür dedi. Müminlerdir dedi. Eğer biri seni Allah'a davet ediyorsa, imana davet ediyorsa... Allah'a avd olmaya, iman etmeye, Allah'a itaat etmeye davet ediyorsa o senin dostundur. Eğer biri bunun tersini yapıyorsa, seni yanlışa, günaha, şirke, seni cehenneme davet ediyorsa o senin düşmanındır. Bunu bilmeyecek, anlamayacak bir şey yoktur. Bir insan ki dostunu düşmanını ayırt etmiyorsa, edemiyorsa ona akıllı denir mi? O kendini nasıl bilirse bilsin. Onun sonu hüsrandır çünkü. Eğer biri Rabbini dinlemiyor, başkasını dinliyorsa başkasını Rabbinin önüne koymuş demektir. Allah bunu kabul etmez. İnşallah hep beraber bunları öğrendik. Bunları anladık. Hatta bunların eğitimi, provasını yaptık. Ramazan ayı eğitim ayıdır. Nefsini kontrol etme ayı, aklını kullanma ayı, kendi gönlüne, kalbine sultan olma ayi Rabbini, Rabbinin kelamını dinleme anlama ayi <gülüyor> Bugün Ramazan'a veda ediyoruz, veda ettik. Ama Ramazan, Ramazan'ın bize kazandırdıklarına, getirdiklerine veda etmiyoruz tabi. Kur'an'a veda etmiyoruz. Allah'ın Ramazan ayında kullarına, insanlığa gönderdiği Kur'an'ı evet, alıyoruz, okuyoruz, dinliyoruz, iman ediyoruz... Aklaka dönüştürüyoruz, amele dönüştürüyoruz. Bununla beraber uğraşabildiğimiz her yere de onu taşıyacağız, taşıyoruz inşallah. Böyle olunca hayatımız Ramazan olur. Her gecemiz Kadir gecesi olur, hayatımız Kur'an olur. Dolayısıyla Kur'an'ı, din diyen, okuyan, iman eden, an diyen, dönüştüren de canlı Kur'an olur. Hazreti insan olur. Resul Efendimiz canlı Kur'an'dı. Dolayısıyla biz de ne oluruz? Canlı Kur'an. Yapabildiğimiz kadarıyla. Allah bu imkanı tanımış demektir. Kur'an'ın bu mucizesini hep beraber yaşayacağız inşallah. O bizi diriltir inşallah. <gülüyor> Allah ayet-i kerimede biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik Allah'ın haşetinden onun paramparça olmuş, baş eğmiş olarak paramparça olmuş olarak görürdü. Allah insanlara böyle misalleri veriyor ki insanlar düşünsünler diye buyurdu. Allah'ın kelamı çünkü. Eğer bir dağa indirilse Allah'ın haşetinden baş eğerek paramparça olur. Darma dağan olur. Eğer Allah Kur'an'ı bize indirdiyse bizim de nefsimizin darma dağın olması gerekir. Nefis dağımızın toz duman olması gerekir. Baş eğmesi gerekir. Nefsimizin baş eğmesi gerekir. Buradaki dağ nefis dağıdır. Manevi olarak nefis dağı. Nefis dağının Boyun eğmesi lazım. Paran parça olması lazım. Yani bir varlık iddia etmemesi lazım Allah'ın vahyi karşısında, ayetleri karşısında. <gülüyor> Allah ayeti i kerimede o Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutup Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın buyurdu. Onlar fasık kimselerdir dedi. Kim Allah'ı unutursa Allah da ona onu unutturur. Onlar fasıklardır dedi. Fasık demek cehennemlik demek. Bile bile yanlış yapanlar demektir. Gönlünü Allah'ın sevgisinden başka bir şeylerle dolduranlar demektir. Eğer biri hayatını yaşarken ahiretini kazanmıyorsa verdiği ahireti değilse bu durumda o Allah'ı unutmuştur. Ahireti unutmuştur. Dolayısıyla kendini unutmuştur aslında. Allah Resulullah Efendimiz'e buyurmuştu. Ramazan ayında öğrendiklerimizi kısaca böyle birkaç kelimeyle özetledim ki hatırlayalım diye unutmayalım diye buradan sonra da Allah'ın huzurunda durabilelim ne yapmamız gerektiğini anlayabilelim diye. Allah'a ait kerimede buyuruyor de ki işte benim yolum. Kul hazihi sebil. De ki işte benim yolum. Udu ilallahi ala basire. Sizi basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Sizi görmek üzere Allah'a davet ediyorum. Ena ve men tebaani. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Ve subhanallah. Ve Allah subhandır. Senin anladığın gibi değil yani. Seni görmek üzere, Allah'ı görmek üzere davet ediyorum ama senin anladığın gibi değil. Allah subhandır çünkü. Baş gözüyle görülmekten münezzehtir. Ve ma minel müşrikin. Ve ben müşriklerden değilim de. Eğer böyle olmazsa Allah'a şirk koşmuş olursun. Görmek üzere. Nasıl görmek üzere bütün varlık, bütün kainat, bütün yaratılmışlar yaratılmışlar bir ayettir, kitap gibi. Her şey Allah'ın kudretini gösteriyor, Allah'ın güzelliğini gösteriyor, Allah'ın bir isminin tecellisinden meydana gelmiş dolayısıyla Allah'ın isimlerini güzelliğini gösteriyor. Varlıkta ne varsa, insan da öyle. İnsan bir kitap gibidir, Allah'ın kitabı. Bütün mesele kainatı okumak. Allah affakta ve enfuste, yani dışarıda ve kendisinde, insanın kendisinde ayetlerimizi göstereceğiz ki Allah'ın hak olduğu apaçık ona beyan olsun diye. Biri sadece kendine baksa Allah'ın kudretini üzerinde görür. Allah'ın güzelliğini üzerinde görür. Bilir ki kendisi kendisini yaratmamıştır. Allah öyle buyurdu. Onlar inkar ediyorlar. Belki onlara, onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Kendi kendilerine mi öyle meydana geldiler? Yoksa onlar kendi kendilerinin yaratıcıları mıdır? Onlar mı kendi kendini yarattılar? Cevap nedir? Allah yaratmış. Allah yaratmışsa kendine baktığında kendinde Allah'ın kudretini, güzelliğini, esmasını görüyorsun. Yani Allah ile görüyorsun. Görmen Allah'ın besir isminin tecellisidir. İşitmen Allah'ın Semî isminin tecellisidir. İrade etmen Allah'ın iradesinin tecellisidir. Sevmen Allah'ın vedur isminin, ilah isminin tecellisidir. İkram etmen Allah'ın kerim isminin, vehab isminin tecellisidir. Affetmeyen Allah'ın afu isminin tecellisidir. Senin hayır işlemen, Hayri istemen Allah'ın hayır isminin tecellisidir. Merhamet etmen, Rahman, Rahim isminin tecellisidir. Bak bütünüyle Allah'a aittir. Nefektu min ruhi. Ben ona ruhumdan nefettim. Bunlar Allah'ın sana nefettiği, o ruhun vasıflarıdır, onun tecellisidir. Sen bütünüyle Allah'a aitsin demektir. Kendini okuduğunda neyi okumuş olursun? Allah'ın ayetlerini. Hatta görmüş olursun. Bu birinci basamak. Bu birinci görmek. Bu görmeyi herkesin yapması lazım. Herkesin görmesi lazım. Neyi görecek? Kendinde Allah'ın isimlerini görecek. Varlıkta görecek. Baktığı her yerde Allah'ın isimlerini görecek. Görmek üzere. Basiret. Udu ila Allah'ı ala basire. Allah'ı görmeye sizi davet ediyorum görmeden görmeden iman olmuyor. Onun için görmen lazım, okuman lazım. Her şeyi bir ayet olarak. Evet, bütün varlıkta Allah'ın kudretini, esmasını görmek, görmek üzere iman etmektir. Görerek iman etmektir. Bir de Allah'ın inzal ettiği ayetler vardır. O ayetlerle bütün varlığı, bütün kainatı okumaktır. Allah'ın indirdiği ayetler, varlık ayetini, kainat, mahluk ayetini, insan kitabını tefsir eder, açıklar, hayatı açıklar, izah eder. Bir de bulunduğun üzerinde, böyle baktığında, böyle gördüğünde, böyle anladığında ne olur? Her anda Allah'ın huzurunda olursun. Ne yana dönersen dön, Allah'ın tecellisini görürsün. Yoksa kuru kuruya ne yana dönersen dön, Allah'ın ölçü oradadır. Ayetini nasıl anlayacağız? Nasıl iman edeceğiz? Bu mümkün değil. Görmeden. Böyle bakıp böyle anladığında Allah onun üzerindeki varlık üzerindeki perdeyle böyle aralar cemalini müşahede ettir. Cemalini müşahede etmeye layık olmuş oluruz yani. <gülüyor> Allah'a kul olmak demek, abd olmak demek, Allah'ı sevmek demek. Görmeden sevmek olur mu? Hissetmeden, tatmadan sevmek olur mu? Olmaz. Hayali bir şey olur. Onun için göreceğiz. Önce kendi üzerimizde. Onun için, beni yaratan Rabbim dememiz gerekir. Beni yaratan Rabbim. Allah'ın zati hakkında tefekkür edilmez. Ben, beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Namaz kılarken diyoruz. Herhangi bir şey düşünmüyoruz. Akıl oraya varmaz. <gülüyor> Evet, nasıl Allah'ın Resulüne emrettiği gibi görmek üzere Allah'a davet ediyorsa ve ben müşriklerden değilim de, de dediyse eğer böyle olmazsa şirke düşersin dedi yani. Biz de Allah'a görmek üzere, kudretini, isimlerini müşahede etmek üzere, cemalini müşahede etmek üzere Allah'a davet ediyoruz. Aynı zamanda bu bizim yolumuzdur. Bizim yolumuz da bu yoldur. Başka değil. Kitabımız da Allah'ın kitabıdır. Kur'an'dır. Onunla davet ediyoruz. Ona davet ediyoruz. Allah ayet-i kerimede buyuruyor İnne hazi tezkire Bu Kur'an sizin için bir üyüttür. Nasihattır. فَمَنْ شَاءَتْ تَخَزَ اِلَى رَب۪ي سَب۪يلًا Dileyen Rabbine bir yol tutsun. Dileyen Rabbine bir yol tutar. Rabbini dileyen, Rabbine varan bir yol tutar. Tercih bunundur. Tercih etmediyse tercih de onun. Ama Allah, Allah'ın size nasihati, ügüdü, Rabbinizde varacak yolu tutun diyor. Nasıl tutacak yolu? baş gözüyle görülen bir yol değil ki manevi bir yol sırat-ı müstakim Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yolu dolayısıyla hidayet yolu hidayetçinin yolu hidayetçiyle beraber olursan Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olursan o yolu gitmişlerse sen de onlarla beraber o yolu gidersin Rabbine varan yolu tutmuş olursun, Rabbine vasıl olur, varırsın. Allah söylüyor, bilen Rabbine varan bir yol tutar. Allah'ın size nasihati, Rabbine varan yolu tutun dedi. Allah'ın boyasıyla boyanın dedi. Allah'ın rengiyle renklenin dedi. En güzel renk, en güzel boya Allah'ındır dedi. Bu renk fıtratın rengidir. Allah'ın insanı yaratırken yarattığı o fıtratın rengidir. Yani saf esma-ül Allah'ın rengi bu demek. Eğer biri merhametliyse, biri kerimse, hoşgörülüyse, affediciyse, hayırsa, müminse, seviyorsa, bu Allah'ın rengi. Allah'ın rengiyle renklenir. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir dedi. Evet. Onun için veliler görüldüğünde Allah hatırlanır buyurdu. Niye? Allah'ın rengini üzerinde taşıyor da ondan. Allah'ın güzelliğini taşıyor da ondan. Yani Allah'ın isimlerini taşıyor da ondan. Eğer yoksa Allah'ın güzelliği onun üzerinde neyi hatırlatır? Kimi hatırlatır? Şeytani hatırlatır. Evet, Allah'ın rengiyle renklenmek lazım. Boyasına boyanmak lazım. Güzelliğiyle güzelleşmek lazım yani. Evet. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyurdu. Bölünü parça parça olmayın. Allah'ın nimetini unutmayın. Sizi kardeş yaptığının nimetini unutmayın. Sizi birbirinize imandan dolayı, sevdirdiğini unutmayın. Bu nimete karşı nankörlük yapmayın. Kardeş olun. Allah müminler birbirlerinin velileridir, birbirlerinin dostudur, birbirinin yardımcısıdır dedi. Bize de düşen birbirimize veli olmaktır, dost olmaktır, birbirimizi sevmektir, birbirimize yardım etmektir, yardımcı olmaktır. Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında. Allah müminler kardeştir dedi. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bul. Eğer bir sorun sıkıntı aralarında varsa onları barıştırın. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Bu Allah'ın size emridir. Allah'a karşı sorunlarınızı yerine getirin. İnmel mu'minun ikhve ma'aka ki bütün müminler kardeşlerdir. Faslihu beyne ehaveykum. Kardeşlerinizin arasını düzeltin öyleyse. Eğer kardeşleriniz kardeşlerinizin arasını düzeltin. Vettaqullah. <grandparents> Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Bu size Allah'ın emridir. Allah'ın sizin üzerine yüklediği sorumluluktur. Lanlakum <missed> durhamun. Eğer böyle yaparsanız rahmete erersiniz. Yok, eğer tersini yaparsanız, tefrika yaparsanız, bölücülük yaparsanız, ayrım yaparsanız, Allah'ın rahmetinden mahrum kaldırsınız. Allah'ın rahmetinden kim mahrum kalmıştı, kim umudunu kesmişti? İblis. İblis, Allah'ın rahmetinden umudunu kesen demektir. İblise uymayın, şeytana uymayın dedi Allah. Evet, ayet devam ediyor. يَا يُحَلَّذ۪ينَ آمَنُوا la يَسْخَارُ Min kav. sizden bir kavim, başka bir kavmi küçümsemesin, onlarla alay etmesin. Sizden bir cemaat, başka bir cemaati, bir ırk, başka bir ırkı, bir kavim, başka bir kavmi küçümsemesin. Onlarla alay etmesin, dalga geçmesin. Asa'en yekûnû hayden minhum. Belki o alay edilenler, alay edenlerden daha hayırlıdır. Siz bilemezsiniz. Siz bu şekilde hüküm veremezsiniz. Yani hüküm vermek sizin işiniz değildir. Onun için alay etmeyin. Dalga geçmeyin. Küçümsemeyin. Bazı kadınlarla bazı kadınlarla alay etmesin. Belki o alay edilenler, alay edenlerden daha hayırlıdır. Siz bilemezsiniz dedi. Alay edenler mutlaka ben ondan daha hayırlıyım demiştir. Ben ondan daha iyiyim diyor ki, alay ediyor. Böyle yapmayın dedi. Çünkü Allah insanın bir tek haline bakıp hüküm vermiyor. Bütün hayatını birden önüne koyup, günahını bir kese, kefeye, sevabını bir kefeye koyup, dartıp öyle hüküm veriyor. Sen bir ana bakıp hüküm veriyorsun. Bu hüküm yanlış hükümdür dedi. Onun için hüküm vermek senin işinde değil dedi. Haddini bil dedi. Alay ediyorsan o senden daha kaybedidir. Eğer şimdi biri alay ederse ne oldu? Allah'ın bu hükmünü anladıktan sonra Allah'a ters düştü. Allah'ın emrine ters düştü. Allah alay etme dedi, küçümseme dedi, yerme dedi. O küçümsüyor, yeriyor. Ne, ne demek istedi? Ben Allah'ı bilmiyorum dedi. Öyle değil mi? Bunu yapan önce onu söyledi. Allah'ı ciddiye almıyorum dedi. Allah böyle söylemiş ama ben Allah'ı ciddiye almıyorum. Ben ondan daha iyi biliyorum. Bu böyledir dedi. Kul olmayı kabul etmedi. Nefsi ilahlık iddia ediyor. Allah'ın gazabına uğrar. Böyle yapanlar Allah'ın gazabına uğrar. Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Bir konuda biri biriyle alay ederse Allah o alay ettiği konuyu her neyse ona yaşatmadan onun canını almaz dedi. Allah onu ona tattırır. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarda çağırmayın. İmandan sonra fasıklık yani ne kötü bir isimdir. Böyle yapanlar fasıktır dedi. İman etmiş sözde, sözde imandan sonra fasıklık. İmanı kaybetti fasık oldu. Mümin olmayı kaybetti fasık oldu. Başkalarını eleştirenler, çekiştirenler, alay edenler, başkalarını ayıplayan, ayıplayanlar, başkalarına kötü lakap takanlar, kötü lakapla çağıranlar ne oldu? Fasık oldu. Kim söyledi? Allah söyledi. Söz bitmiş yani. Eyle bana göre ben haklıyım, ben doğruyum, ben doğruyu söylüyorum. Yok öyle bir şey. Sen kulsun. Ya kulluğu kabul eder, kulluğunu yapmaya çalışırsın, insanlara rahmet olmaya çalışırsın, hayır olmaya çalışırsın, müminlerin arasını düzeltirsin, güzel yaparsın ya da ya da fasık oldun. İmandan sonra fasık oldun hem de. Evet. Fasıklık, imandan sonra fasıklık ne kötü şeydir dedi. Ayet devam ediyor yalnız. Femennem, yatu. Kim tövbe etmezse bundan, Onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah cehennemi zalimler için hazırlamış buyurdu, kendine zulbetmiş. Dolayısıyla onlar zalimlerin de ta kendisidir dedi. Ne kadar basit bir mesele gibi görünüyor bize. Başka bir kavmi eleştirmek, başka bir cemaati eleştirmek, çekiştirmek, veya kadınların birbirini eleştirmesi, çekiştirmesi veya insanlardan birinin bir başkasını eleştirmesi onun gıybetini yapması, onu ayıplaması kötü bir lakapla çağırması insanı fasık yapıyor bir de zalim yapıyormuş niye? şeytanın işini yapıyor da ondan şeytana hizmet ediyor da ondan şeytanın hizmetçisi olmuş haberi yok hem de bunu yaparken ne adına yapar? Din adına yapar. Bunu Allah adına yapıyor. Allah adına çekiştiriyor, Allah adına eleştiriyor. Allah adına. Bu nasıl imandır? Allah'ı tanımamış. Allah'ı bilmiyor. <gülüyor> Allah ey iman edenler, zandan sakının. Kötü zannetmekten çokça sakın ön dedi. Çünkü yanlış olan zan haramdır. Bir hüsnü zan vardır, bir suy zan vardır. Yani bir güzel zannetmek vardır, bir kötü zannetmek vardır. Kötü zannetmek haramdır dedi. Birbiriniz hakkında casusluk yapmayın. <gülüyor> yani birbirinizin ayvını araştır, araştırmayın, kusurunu araştırmayın onun kusurundan sana bir fayda gelmez. Eğer bir yanlış yapmışsa onu Allah biliyor zaten. Sen bilmiyorsan niye araştırıyorsun? Yani senin gayen nedir? Araştırmayın. Birbirinizin aybını evet, araştırmayın. Görsen ne yapman lazım? Görsen seftar olman lazım. Hafiz olman lazım. Örtmen lazım onu. Çünkü Allah örtüyor. Eğer Resulullah Efendimiz buyuruyordu siz birbirinizin aybini örterseniz Allah da kıyamet günü sizin aybinizi örter. Hem dünyada hem akilette sizin aybinizi örter. Onun için araştırmayın dedi. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? Buradan tiksindiniz değil mi dedi Allah. Öyleyse Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin, yerine getirin. Bu Allah'ın Size emridir. Başkasının gıybetini yapmamak, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek demektir. Evet. Allah Tevbe Rahim'dir. Böyle olmuşsa, Tevbe edin, Allah rahmetiyle size muamele eder buyurdu. Allah müminleri anlatırken de, onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Bütün bunları neden anlattık? Ramazan geldiği gibi gitmesin diye. Allah'ın bize olan emrini bilelim, anlayalım, gereğini yapıp Allah'a karşı tahva sahibi olalım diye sorumluluğumuzu unutmayalım diye bana göre, bence demeyelim diye, Allah'a göre dostumuzu, düşmanımızı birbirinden ayıralım diye Allah ayet-i kerimede buyurdu şeytan Allah'ın ismini anarak sizi aldatmasın Allah'ın ismiyle sizi aldatmasın Allah'ın ismini kullanıyor. Allah için diyor yapıyorum. Ama aldatıyor. Kimi aldatır? Cahilleri. Rabbini dinlemeyenleri. Rabbinin vahiyini anlamayanları aldatır ancak. Hakikati bilmiyorsa, hakikat diye şeytan ona batılı takdim eder. Bu doğrudur diyor. Seni böyle yapman lazım. Kardeş olmak lazım. Birbirimizi sevmek lazım. Birbirimizi sevmeye, kardeş olmaya, yakın olmaya mutlaka en yakınlarımızdan başlamamız gerekir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam Cennet size çok yakındır. Evdeki yaşlı, yaşlılarınız kadar hastalar kadar Yetimler kadar yakındır dedi. Cennet. Cennet size yakındır. Evdeki yaşlılarınız, hastalar, yetimler kadar yakındır dedi. Yani sen o evdeki yaşlıya hürmet ettiğinde, onun gönlünü aldığında, onu sevdiğinde, sevindirdiğinde o sana cennettir dedi. Cennet o kadar yakın dedi. Sen cennetin orada dedi. Eğer hasta varsa, onu ziyaret ettinse, ona yardım ettinse, gönlünü aldınsa, o sana cennet dedi. Yetimler. Yetim demek, anasının babasının destekini kaybetmiş olanlar. Anası babası yok mesafesinde olanlar yetimdir. Zahiri yetim vardır, manevi yetim vardır. Yolda kalmışlar deyince, zahiri olarak yolu gidemeyenler, manevi olarak yolda kalmışlar. Yardım etmek. Cennet bize insan kadar yakınmış. İnsana yardım etmek kadar yakınmış. Yani yaşlılar, hastalar, yetimler bu durumda ihtiyaç sahipleri yani. Yani cennet bize insan kadar yakınmış. Onun için söylüyoruz. İnsan, insan için cennet de olabilir, cehennem de. İnsan bizim için cennet olmalıdır. Ona yardım edersek, onun gönlünü kazanırsak, ona merhamet edersek, ona ikram edersek, onun üzerinden Allah'ın rahmetini almış oluruz. Allah'ın ikramını almış oluruz. Dolayısıyla o bizim için cennet olur. Tersini yaparsak, zulmedersek, edersek, hakaret edersek, gıybet edersek, küçümsersek, kararsak, bizim için cehennem olur. Onun için insan bizim için cennettir de cehennemdir de. Bu insanın kendi elindeki bir şeyidir. Dilerse insanı kendisine cennet yapar, dilerse cehennem yapar. Biz birbirimize cennet olalım. Yaşlılarımız, hastalarımız, yetimlerimiz bize cennet olsun. İhtiyaçları bize cennet olsun. Gönlü kırık olanlar bizim için cennet olsun. Yardıma muhtaç olanlar bizim için cennet olsun. İmana muhtaç olanlar. Sırat-ı müstakhibe muhtaç olanlar, Kur'an'a muhtaç olanlar bizim için cennet olsun. Onları uğraştıralım, bizim için cennet olsun. Allah hepimizi birbirimiz için cennet eylesin inşallah. Bize bizi birbirimiz için cehennem eylemesin. Amin birbirimiz için Allah'ın gazabı eylemesin. Amin. Birbirimiz için Allah'ın rahmeti eylesin. Allah'ın sevgisi eylesin. Vudud isminin ilah isminin tecellisi eylesin. Amin. Allah bizi birbirimiz için af ve mağfiret sebebi eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. İnşallah bütün yakınlarımızı ziyaret etmeye çalışacağız. Eğer herhangi bir küskünlük, herhangi bir dargınlık varsa onu da Allah için gönlümüzden silmeye çalışıp bayram dolayısıyla birbirimizi ziyaret edip o kırgınlığı, dargınlığı da gidermeye çalışacağız. Varsa öyle kırgınlar, dargınlar onları da barıştırmaya çalışacağız inşallah. Allah kardeş olun dedi. Birbirinizi sevip kardeş olun dedi. Sizin düşmanınız şeytandır. Aranızı bozmasın dedi. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın dedi. İnşallah hep beraber öyle yapmaya çalışacağız. Allah hepinizden razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız gerçekten bayram olsun inşallah. Asıl bayramı de Allah hepimize ahirette yaşatsın inşallah. Dünyamızın sonu bayram olsun inşallah. Hayatımızda Ramazan olsun. Gecelimiz, gündüzümüzde, gündüzümüzde Kadir gecesi, Kadir günü olsun inşallah. Allah hepimizden razı olsun.